Bağımsızlar. Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü. Hazırlayan ve sunanlar: ekmeler Ertaş, Günseli Baki, Sarp Keskiner ve Zeynep Okyay.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 Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bagımsızlar.org adresinde bulabilir, info adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Zeynep Okyay, bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğumuz Hakan Silahsızoğlu ve Atta Festival. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim Zeynep. Ben hatırlıyorum, biz Alman kitabı birbirindeydik ve ilk defa Atta Festivali senden dinlemiştim ve çok etkilenmiştim, çok heyecanlanmıştım. Belki bir dinleyebilirsin senden. Tabii ki. Atta Festival 2016 yılında başladı. Aslında festivalin hazırlıklarını 2015 yılının sonundan itibaren başlattık ve... Hatta festival nereden çıktı diye soranlara şunu söylüyoruz. İstanbul gibi metropol bir şehirde çocuklar için netelikli çocukları ciddiye alan bir etkinliğin özellikle de uluslararası etkinliklerin olmamasından böyle bir ihtiyaçtan aslında yola çıktı ve e, 2016 yılında e, Meksika'dan, İspanya'dan ve Fransa'dan 3 e, uluslararası ekibi ve Türkiye'den 3 ulusal üç ulusal ekibi davet ederek e, ilk festivali başlatmış olduk. E, bizim için e, hatta ilk e, sene yap yaptığımız dönemde şuna çok dikkat ettik. Hangi dönemde yapmalıyız? İsmi ne olmalı? E, i̇lk kez böyle bir hani festivale adım atarken ve aslında e, hepimizin bildiği bir yerden herkese e, ismini duyduğunda e, bir şey ifade edebileceğini düşünerek Adda'yı seçtik isim olarak. E, hem de e, hani Türkçe bir isim olmasını özellikle istedik. Bunun yanı sıra e, çocuklar için anlamlı olabilecek günlere baktığımızda aslında e, bir kültür sanat festivali organize ettiğimiz için e, çocukların kültür sanat haklarından yola çıkarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etrafında ...festivali gerçekleştirmek istedik ve ilk edisyonumuzu aslında bir deneme edisyonu olarak... ...dört günde toparlayıp e, bu etkinlikleri seyircilerle buluşturduk. Çocuk derken kaç yaştan bahsediyoruz çünkü e, baya bebekler de galiba işin içinde. Evet aslında hatta festivalde biz e, 0-12 yaşı hedef alıyoruz. E, bazen 12 yaşın üstüne çıktığımız etkinlikler de oluyor... Ee, ve bu noktada aslında Atta'nın öncü bir festival olduğunu söyleyebilirim. Çünkü özellikle erken yaş çocukluk dönemi çok önemli bir dönem. Bununla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Ee, özellikle bebeklerin nörolojik gelişimlerini takip eden birçok bilimsel çalışma var. Ve son 10 yılda şunu gözlemliyoruz. Gittiğimiz festivallerde ve showcase'lerde sanatçılar, koreograflar, yönetmenler, dramaturklar bu dataları alıp kendi hikayelerini oluştururken bunu sahneye taşıyorlar, deniyorlar. Bebek seyircilerin, ailelerin olduğu ortamlarda provalar yapıyorlar ve işi son haline getiriyorlar. Ve bu bebeklerin, işte özellikle 6 yaş altındaki bebeklerin ve çocukların inanılmaz tepkileriyle karşılaşıyorsunuz. Ve çok etkileyici bir şey oluyor, deneyim oluyor özellikle aileler için. Ve şöyle bir gerçek var. Bunu biz tabii kültür-sanat ölçeğinde düşünüyoruz ama... Örneğin herhangi bir anlamda, herhangi bir şekilde 0-6 yaş grubundaki bir çocuğa siz 1 liralık bir yatırım yaptığınızda bu size 7 lira olarak geri dönüyor. Bu ilerlediği zaman, üniversite çağına geldiği zaman 1 liralık yatırım 1 lira olarak geri dönüyor size. Dolayısıyla özellikle e, kamu kurumlarıyla görüştüğümüzde diyoruz ki ne yaparsanız yapın ama erken yaş çocukluk dönemine yatırım yapın. E, çocukların gelişimine katkıda bulunun çünkü gerçekten bu yaş grubu çok önemli. Kasım ayı dediğine göre demek ki çok yakında festival var. Evet aslında iki yıl aradan sonra hatta festivali yeniden yapmanın heyecanını yaşıyoruz Aha. şu anda. Ee, 19 Kasım ve 11 Aralık tarihlerinde festivali İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştiriyor olacağız. Hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında ve e, festivali takip etmek isteyenler hatta festival Instagram hesabından e, bizi takip edebilirler. Bütün etkinlikleri orada detaylı bir şekilde görebilirler. E, bu yıl bizim için çok önemli bir yıl. E, çünkü iki yıl aradan sonra her şeyden önce festivali gerçekleştiriyoruz. Hmm. Bunun bir heyecanı var. Ama bununla birlikte bizim Atta Festivali'nin içerisinde engelsiz Atta olarak adlandırdığımız bir birimimiz var. E, bu birim ne yapıyor dediğimizde aslında biz özellikle nörolojik farklılıkları olan çocuklara yönelik çalışmalar yapıyoruz. 2020 yılından beri e, Atta Festivali şu anda 2018'de ilk prodüksiyonunu yapmıştı. 2020 yılında, pandemi döneminde ikinci bir prodüksiyon gerçekleştirdi. Ve bu oyunu da aslında Almanya'da yaşayan Münih Merkezli Ceren Oran'la beraber çalıştık. Bu oyunu çalışırken Almanya'da hali hazırda olan versiyon genel seyirci versiyonuydu. Ve biz öteden beri İsrail'den özellikle bizim takip ettiğimiz Safe Place ismindeki kuruluşla bir işbirliği yapmak istiyorduk. Bu noktada da Onlarla bu oyunu paylaştık. Bizim böyle bir prodüksiyona gireceğimizden bahsettik. Ve onlar da bu oyunun adapte edilebileceğini söylediler. Ve Ceren, Adda Festival ve Safe Place Festivali olarak ortak bir çalışmaya başladık. Bu çalışmanın sonucunda da aslında özellikle otizm spektrumundan olan çocuklara yönelik bir özel versiyon geliştirdik. Bu özel versiyonu da pandeminin işte ikinci senesinde diyelim... Bergama Tiyatro Festivali'nde ilk kez fiziksel olarak çocuklarla buluşturduk. Bu bizim için inanılmaz bir deneyimdi. Hem ekip için hem de Türkiye'de bu işin aslında ne kadar önemli olduğunu ve gerçekten ne kadar ihtiyaç olduğunu görmüş olduk. Sadece 120 kilometre yol tepen bir anne vardı tek yöne olarak ve e, bu işin ne kadar kıymetli olduğunu bilemezsiniz dedi. E, bu bizim için gerçekten çok önemli bir motivasyon ve aslında engelsiz hatta bizim e, orta ve uzun vadede baktığımız sadece bir oyunla değil ama tam teşekküllü olarak e, eğitim de aslında alıp eğitimini de verebileceğimiz ve sadece Adlihan'ın değil ileride umuyorum ki devlet tiyatroları, şehir tiyatroları gibi kurumların da düzenli olarak belki ayda bir, belki ayda iki ile başlayıp kendi programlarında yer vermelerini istediğimiz bir oluşum aslında. Festivalin yanı sıra yıl boyu devam eden programlar da var. Sanırım masterclasslar da var. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Aslında 2018 yılında başladık biz e, prodüksiyon yapmaya. Çünkü festivale gelen seyircilerden e, çok güzel tepkiler alıyorduk. Ya bu müthiş bir iş ama sadece bu hafta burada ya da önümüzdeki hafta takip edebiliyoruz. Sonrasında keşke bir iş daha olsa diye ve e, ilk kez Hollanda'yla bir ortaklık gerçekleştirdik. Tavşan Aranıyor isminde. 3 yaş ve üzeri çocuklar için bir oyunu sahneledik. Ben bu oyunu 2012 yılında Hollanda'da seyretmiştim... ...ve inanılmaz etkilenmiştim oyundan. Oyun çok keyifli, hareketli, fiziksel bir tiyatro... ...ama aynı zamanda bir metin de var. Metni Türkçe'ye çevirdik... ...ve şu ana kadar Türkiye'de 12 tane şehirde oynadık oyunu. Bizim böyle bir amiral gemimiz oldu diyebilirim bu oyun. Çok da güzel bir deneyim yaşattı bize. Ve bununla beraber pandemi döneminde aslında... Ee, ...ne yapabiliriz, evde, oturur, evde oturuyoruz, hani e, bu vakti boş geçirmeyelim dediğimiz noktada da... ...bu bize yeni prodüksiyonların oluşmasına itti. Ve şu anda Hatta Festival'in 5 farklı oyunu var. Çoğu 6 yaş ve altındaki çocuklar, yani erken yaş çocukluk dönemi için. Bir tanesi de 7-12 yaş grubu için bir oyun. Ee, bu oyunların isimlerini sayarsam iki Tavşan aranıyor 3 yaş ve üzeri çocuklar için. İkincisi biraz önce bahsettiğim Yumurtadan Çıkan Fil... Aslında içinde dans kukla ve canlı müziğin olduğu bir oyun. Bunun aynı zamanda otizmli çocuklar için ayrı bir versiyonu var bahsettiğim gibi. Onun haricinde bu çok bilinen çocuk kitaplarından Leo Lionni'nin Pezzettino'sunu sahneye taşıdık. Bu da şu anda düzenli oynadığımız repertuarımızda olan oyunlardan bir tanesi. Ve Tavşan Aranıyor'un yönetmeniyle Bulibuli isminde Hollanda Türkiye ortak yapımı bir iş gerçekleştirdik yine 3 yaş ve üzeri çocuklar için. Bu da eş zamanlı olarak hem Türkiye'de hem de Hollanda'da işte biz Türkiye'de hatta festival olarak oynuyoruz. Hollanda'da da Hollanda'nın en büyük çocuk tiyatrosu olan Maas Theater and Dance tarafından sahneleniyor. En son oyunumuz da aslında üç ortak yapımcının bir araya geldiği Aridu isminde 7-12 yaş grubuna yönelik İçinde sound painting disiplininin aslında çocuklara deneyim olarak verildiği, e, akrobasinin olduğu, sihrin olduğu, dansın olduğu çok etkileyici bir iş. E, bunu kültür için alan e, programından destek alarak e, gerçekleştirdik ve Nilüfer Kent Tiyatrosu da ortak yapımcı olarak yer aldı. Oyunlarımızı İstanbul dışında farklı şehirlere, şehirlere de muhakkak götürmeye çalışıyoruz. Çünkü İstanbul'daki kitle her zaman aslında birçok işe erişebiliyor ulaşabiliyor. Ee, örneğin Van'da ya da Mersin'de ya da Edirne'de Keşan'da e, bir iş yaptığınızda o işin e, geri bildirimini çok daha farklı alıyorsunuz. Gerçekten çok daha doğal ilişkiler kuruluyor çocuklarla da. E, bu da bizim için çok kıymetli. Geri bildirim demişken aslında çocuklar ve bebekler için bir hakkı gibi de bir yandan yani sonuç olarak tiyatroya dansa oyuna ulaşabilmek diğer taraftan da sektöre herhalde büyük bir yatırım diğer taraftan çünkü belki de olmayan bir seyirci gelişimini de sağlayan insana tiyatroya gitme pratiğini bebekken çocukken verebilecek bir şey belki. Kesinlikle öyle Zeynep. Aslında bizim hatta festivali başlatırken, yola çıkarken dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de buydu. Çünkü eğer genç yaşta, erken yaşta bir çocuk iyi işleri seyrediyorsa, ona travma yaşatmayacak, ileride büyük problemleri yaşatmayacak işleri seyrediyorsa muhakkak tiyatroya gidecektir. Bir müzeye gidecektir ya da farklı sanat etkinliklerini takip edecektir. Dolayısıyla biz aslında ve bizim gibi ee, gerçekten çıtanın üstünde iş yapan gruplara baktığımızda ya da organizasyonlara baktığımızda e, geleceğin seyircisini yetiştiriyoruz. Hı. Bu işin böyle bir tarafı var. Ee, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bir de e, çocuk tiyatrosunda özellikle e, Türkiye'de bu iş çok ticari olarak görülüyor. E, tabii ki bu bir endüstri. E, bunun işte oyuncusundan tutta teknisyenine kadar herkesin belli bir ekonomide para kazanması ve hayatını sürdürmesi gerekiyor. Ancak bununla beraber maalesef işin ticari tarafını ağırlık olarak gören ve e, işte hani biz çocuklara şunu da yapsak gülerler, bunu da yapsak eğlendiririz mantığında aslında çocukları ciddiye almayan, onları birey olarak görmeyen tamamen didaktik içeriklerle e, çocukların aslında sıkıldığı ve belki de kitap okusa kendi hayal gücüyle bambaşka dünyalara gidebileceği e, durumlar oluşabiliyor. Biz bunu çok dikkat ediyoruz ve çalıştığımız beraber yan yana durduğumuz tiyatrolarda da bunun olmasına açıkçası önemsiyoruz. Yani sadece İstanbul'da binden fazla ekibin olduğu söyleniyor çocuk tiyatrosu yaptığını iddia eden ancak maalesef gerçekten iki elin parmak sayısını geçmiyor gerçek duruma bakarsak. Peki böyle bir festival yürütmek. Ve aynı zamanda bağımsız bir organizasyon olmak. Demin bahsettiğim bütün endüstrinin durumunda göz önünde bulundurunca nasıl oluyor? Yani ne gibi zorluklarla karşılaşılıyor ya da ilk öncelik verdiğiniz şeyler neler? Aslında tabii Türkiye'de her şeyi yapmak çok zor ama kültür sanat endüstrisi ondan daha da zor açıkçası işleyiş ve destekleme açısından. Bu noktada aslında biz en başından beri özellikle yurt dışından da sanatçıları davet ettiğimiz için konsolosluklarla yakın ilişki içerisindeyiz. Ancak tabii ki konsolosluklarla olan ilişkiler bir yere kadar sizi destekleyebiliyor. İşte sadece belli masrafları karşılay karşılayabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada başka türlü ilişkiler üzerinden işte burada biz festivali gerçekleştirirken ya da etkinliklerimizi yaparken muhakkak bir denge gözetmeye çalışıyoruz. Örneğin belediyelerle çalışarak bizim aslında ulaşmak istediğimiz kitlenin bir parçası olan belki ekonomik durumu yerinde olmayan ailelere ve çocuklarına erişme şansımız oluyor. Bununla beraber özel okul gibi ya da daha farklı organizasyonlar, özel organizasyonlarla da daha beyaz yaka diyebileceğimiz kitleye de ulaşabiliyoruz. Ve günün sonunda bir dengele, denge olmasını çalışıyoruz açıkçası finansal açıdan. Tabii ki çok zor bir şey Türkiye'de bunu yapmak. Her gün bir şeyler değişiyor ve bunu yürütmek birçok açıdan kültür sanat sektöründe çalışan insanlar için hakikaten zor. Biz de bunu aşmak adına farklı işbirliklerine Gitmeye çalışıyoruz. Örneğin bu yurt dışı ile yaptığımız ortak prodüksiyonlar bunun bir parçası aslında. Çünkü bu ortak prodüksiyonlarla beraber biz e, normalde örneğin e, prova yapabileceğimiz bir e, alanı e, işte yurt dışında sağlamış oluyoruz. E, hem çalıştığımız ekibe bir e, hizmetçi eğitim gibi e, bir eğitim olmuş oluyor. Yani yurt dışına gidip bunu deneyimlemek ve aynı zamanda yurt dışından gelen sanatçılarla burada yaşadığımız süreçte. E, karşılıklı bir ilişki oluyor günün sonunda ve herkes birbirinden öğreniyor. E, bu da aslında işin büyük bir kısmı. E, her ne kadar maddi olarak bunun doğrudan bir karşılığı olmasa da manevi olarak gerçekten çok büyük bir karşılığı var ve bunu ekip çalıştığımız ekip üyelerinde de görüyoruz e, bu durumu. E, onun haricinde tabii ki e, destek arayışımız her zaman oluyor e, bağımsız bir kuruluş olarak. O, orada da aslında e, belki bazen oyunlar bazında bir çalışma yürütüyoruz işte onunla alakalı bir şirketle belki işbirliği yapabilir miyiz yapabilirsek nasıl yapabiliriz örneğin bir belki toplu bilet alımı olabilir veya bir oyunun prodüksiyonuna destek olabilir belli ihtiyaçlarını karşılayabilir üzerinden iletişime geçiyoruz ama günün sonunda evet ekonomisinin çok zor döndüğü bir sektördeyiz bu da yatsınamaz bir gerçek. Bu peki ekonominin zorlukları bilet fiyatlarına nasıl yansıyor? Biz bilet fiyatlarını mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyoruz öteden beri. Ee, ama şu son bir yıldır e, yaşanılan e, zamlarla beraber ister istemez herkesin e, alım gücü düşüyor ve e, çalıştığımız teknisyenden, oyunculardan işte dekor taşımaya kadar her şeyin maliyeti artıyor ister istemez. Biz yine de bunu mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyoruz. Ama e, Türkiye'deki e, fonlama sisteminde, işte Kültür Bakanlığı'nın verdiği desteklerde e, bu tabii çok minimal kalıyor. Yani normalde devlet tiyatrosu ya da şehir tiyatrosu kendi koltuğunun çok büyük bir oranını sübvanse edebiliyor e, kamudan. Ancak özel tiyatrolarda, özel kuruluşlarda bu mümkün değil. Dolayısıyla burada da aslında... İşte bir şekilde başka işbirlikleri yaparak aslında biraz önce bahsettiğim gibi bunu dengelemeye çalışıyoruz. Bununla birlikte e, hatta Festival Tiyatro Kooperatifi'nin bir ortağı e, ve dolayısıyla biz kooperatif tarafında da e, buna yönelik bir çalışma yürütüyoruz. E, farklı bakanlıklarla e, kültür sanat sektörüne yapılması gereken e, destekler konusunda belli çalışmalar yürütüyoruz diyebilirim. Peki bir tiyatro kooperatifi ve kooperatif yapısı çözüm bulmaya ne kadar yanıt verebilir Aslında e, şu anda 72 tane tiyatroyu temsil ediyor İstanbul'daki tiyatro kooperatifi ve e, bizim İstanbul dışında e, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de beraber çalıştığımız kooperatifler var tiyatro kooperatifinin öncülüğünde kurulan e, ve umuyoruz ki yakın bir zamanda aslında Türkiye'de e, daha da böyle bir çatı tiyatro kooperatifi kuracağız hep birlikte. Burada tabii bakanlıklarla olan ilişkide gerçekten tiyatro kooperatifinin etkisini görüyoruz. Çünkü 72 tane tiyatroyu temsilen oraya gittiğinizde farklı konuları görüşüyorsunuz ve daha net bilgi paylaşabiliyorsunuz. Örneğin biz belli bir konuda çalışma yapıyorsak Kooperatif içerisinde bir anket çalışması yapıyoruz örneğin belli bir konuda. Bunun bilgisiyle gidiyoruz. Yani net bir bilgiyle gidip hani afaki konuşmaktan ziyade net bir bilgiyle gidip diyoruz ki bizim ihtiyacımız bu. Şu anda buradayız ama buraya gitme hedefimiz var diyoruz. Ve bu açıkçası bakanlıkla ya da farklı kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerde bizi farklı bir yere götürüyor diyebilirim. Hı hı. Festivali kaç kişi organize ediyorsunuz? Festivali aslında çok ufak bir ekiple organize ediyoruz. E, i̇ki full time, e, iki de part time diyebileceğimiz e, ekip arkadaşımız var. Festival döneminde tabii ki bu ister istemez genişliyor. Bütün teknik ekip, rehberler ya da prodüksiyonda çalışan arkadaşlarımızla beraber ortalama 20 kişilik bir ekip oluyoruz. Ama yıl boyunca çalışan İki kişilik bir ekip var ve bu aynı zamanda prodüksiyonların da çevrilmesinde birebir rol oynayan ekip oluyor. Gözlemlediğimiz şu aslında bağımsız alanda çalışan birçok e, kurum gibi hatta da e, aslında az zamanda çok iş yapıyoruz. Gerçekten öyle ve efektif olmak zorundasınız yani başka bir çareniz yok hmm. ee, ve bunun bilinciyle aslında e, iş üretmeye çalışıyoruz burada bizi tabii ki en çok motive eden şey çocuklarla beraber çalışmak çünkü çocuklar gerçekten gelecek yani hmm. ve e, çocuklar en samimi seyirci diyebilirim e, beğenmiyorlarsa direkt söylüyorlar hiç utanmaları yok sıkılmaları yok ve e, bizi o an yani yurt dışından davet ettiğimiz ...işleri olsun ...burada e, karşılaştığımız bizim kendi prodüksiyonlarında, prodüksiyonlarımızda karşılaştığımız seyirciler olsun... E, ...bizi en çok motive eden ve onlardan aldığımız geri bildirimlerle... ...bundan sonra ne yapabiliriz dedirten aslında kısım bu. E, bu yüzden de onlar olduğu sürece biz de sanıyorum bu heyecanla işimizi yapmaya devam edeceğiz. Şeyi merak ettim. E, mesela tiyatroda e, ben küçükken gittiğimde... E, Normlar var işte iyi giyineceksin, çok sesini çıkarmayacaksın, ee, işte e, susadığını bile söylemeyeceksin. Ondan sonra iyi bir izleyici olacaksın. Bu normları da herhalde kıran bir festival bu. Evet, hem e, seyirci davranışıyla diyebileceğimiz hem de içerikle aslında e, biz farklı bir deneyim yaşatmak istiyoruz seyircilere. Çünkü e, artık günümüz dünyasında dünyanın herhangi bir yerinden bir şeyi seyredebiliyorsunuz ve çocuklar da bunun çok farkında aslında bizden çok daha başka bir yerdeler ee, ve biraz önce de söylediğim gibi gerçekten çocuklar çok samimi doğrudan e, paylaşıyorlar ne hissettiklerini o noktada da aslında biz çocukların kendini özgür hissedebildiği e, etkinliklerde aileleriyle beraber buluşturmak istiyoruz e, hatta şöyle söylüyoruz çocuklar ve yanlarında getirdikleri yetişkinler diye bahsediyoruz örneğin Bizim işte en e, hani önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi bebekler için performanslar festivalde. E, ve burada da aslında e, bebekler, için, bebekler için bir performans yaptığımızda gelen seyirciye, ebeveynlere diyoruz ki lütfen çocuklarınızı özgür bırakın. Çocuklarınıza bak bulut geçiyor, bak geyik var gibi şeyler söylemeyin. Bırakın onlar ne istiyorlarsa onu hayal etsinler, onu görsünler. Çünkü onlar sizden çok daha fazlasını hayal edebiliyorlar yetişkin olmadıkları için e, ve hiçbir engelleri olmadığı için kafalarında, kafaların içinde e, çok daha yaratıcı ve çok daha eğlenceli bir şekilde izleyebiliyorlar. E, bunu çok önemsiyoruz ve yaptığımız işlerin içeriğinde de aslında e, biraz daha bu klasik normları, e, kuralları kıran, e, farklı deneyimleri yaşayabilecekleri etkinlikleri göstermeye ve paylaşmaya çalışıyoruz. E, çünkü günümüz dünyasında artık Bireyler gerçekten e, hani belli bir alana sıkışmış kitleler değil, bütün dünyayı deneyimleyebilecek. İleride zaten 3 sene beş sene sonra birçok yere gidip orada kendisi de görecek izleyecek e, bireyler olacağı için e, biz buna e, şimdiden böyle bir mümkün olduğunca yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Son sorum da şu. Büyük ihtimalle Engelsiz Atta, zaten Atta Festival ilk başladığından beri aklınızda olan bir şeydi. Şimdi zamana birazcık daha bırakılan ama ilk fırsatta yapmak istediğiniz başka bir şey var mı, başka bir proje? Aslında Engelsiz Atta'da önümüzdeki yıl iki tane yeni projemiz olacak. Bunlardan bir tanesi Litvanya'dan bir koreografla yapacağımız bir iş... Ve e, iki versiyonu olacak bu performansın. Biri bebekler için bir versiyonu olacak. Bir tanesi de otizmli çocuklar için bir versiyonu olacak. Yine e, uluslararası alanda çalışan ve İskoçya'dan e, çok güzel işler yapan Barrowland Bale isminde bir grup var. E, onlarla da British Council desteğiyle birlikte çalışarak yeni bir iş üreteceğiz. Önümüzdeki yılın sonunda. Çok güzel haberler. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum yetişkin olarak gelebiliyorsak ben hatta festivali deneyimlemek istiyorum. Ben teşekkür ederim Zeynep. Ee, çocuk yetişkin, herkese açık. Kesinlikle e, davet beklerim etkinliklere. Şöyle bir e, anekdotla bitireyim. E, Fransa'dan e, 2019 yılında davet ettiğimiz bir iş vardı. Ekolojik bir performanstı. E, sahnede üç sanatçının yer aldığı ve e, Fransız kültürde gerçekleştirdik. Bu etkinlik orada e, gerçekleşirken e, kafede oturan bir yetişkin burada ne oluyor diye geldi. Biz de dedik ki böyle bir performans var. E, aa, ama çocuklar içinmiş dedi. Yok dedik girebilirsiniz siz de izleyebilirsiniz dedik. Ve performanstan çıktığında bize dedi ki aslında bu iş yetişkinler için çocuklar için değil. Dolayısıyla seni de bekleriz bütün etkinliklere. <gülüyor> Bugün hatta festivali konuşmuş olduk. E, festival çok yakında başlıyor. Atata Festival Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.